Açık Dergi. Bunlar bizlerle beraber. Bunlar merhaba. E, merhaba. Merhaba hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet sabah beri biz de burada e, anlamaya çalışıyoruz. Olan biteni yoğun bir e, polis e, şiddeti altında. Yoğun ama aynı zamanda alttan alta e, da devam eden, sürekli devam eden polis şiddeti. Az evvel Tutuklu avukatlardan bahsettik. Bugün Çağlayan adliyesinde 50'ye yakın avukat gezi parkında olanları protesto ettikleri için karga tulumba gözaltına alındılar. Bir yandan esasında bir nevi gözdağının her yerde verilmeye çalışıldığı izlenimi veriliyor. Ama bundan sonrasında acaba iktidar nasıl toparlar buna dair de... ...büyük bir bilinmez e, içerisindeyiz... ...sen bütün gün oradaydın neler söylemek istersin... ...orada mıydın daha doğrusu böyle bir bilgi var... ...yani sabah mı? erken saatte değil... ...ama sonrasında <gülüyor> buraya vardım... <gülüyor> ...yani emin başından itibaren... E, ...yani şu kısmı... E, ...bana acıklı geliyor... ...yani sizin bilmediğiniz ne söyleyebilirim... ...yeni bir şey bilmiyorum... ...siz gün içinde bir sürü bağlantıyla... ...benden daha fazla şey... E, ...malumata sahipsiniz... ...ama yani o... Ee, sabahki o e, fetih hamlesi evet. yani o flamaların indirilisi ve evet. o bayrağının dikilisi ve sonrasında insanların e, neredeyse yani savaş stratejisiyle o parka hapsedilişleri e, bir yandan haberlerini alıyoruz işte avukatların e, ne şekilde ne e, utanç verici şekilde gözaltına alındıklarını duyuyoruz e, yani etrafımda da gördüğüm çok Kesif bir füzün e, duygusu bırakıyor. Hala e, kışlanın e, yapılacağından söz etmek ya bu kadar mı görünmeli, bu kadar mı e, sesimiz çıkmıyor, bu kadar mı anlaşılmıyor. Bu artık böyle bir şey e, sinirlerini bozuyor insanın. Çok, çok e, yani kabuslarda bağırırsınız sesiniz çıkmaz diyor. Yani bu zaten bu kabustur zaten biraz öyle bir şey hissediyorum e, etrafında e, şimdi <gülüyor> e, bu saat 7 çaresiyle birlikte e, meydan çok dolmaya başladı <gülüyor> e, işlerinden çıkan insanlar e, daha uzakta olanlar geliyorlar kalabalıklaşıyoruz o, o önemli <gülüyor> e, o kalabalığın büyüklüğünü kavramaya çalışıyorum ben de e, içeride bu ruh halindeyiz yani. Evet sen 3 Haziran'daki yazında bu insanlar direnince görünebildiğini fark etti. Bunu onları unutturamazsınız artık demiştin. Aslında <gülüyor> biraz önce söylediğin belki biraz daha hepimizin bugün üzerimizde olan hafif bir karanlık tablo. Yani herkesin biraz ne oluyor başa döndük sorusunu sormaları. Ama bir yandan da o bakımdan aslında biraz meydanda bu gün içindeki insanlarla konuşman gözlemlerin üzerinden umutsuz bir tablo çizebilir miyiz acaba öyle bir şey var mı? <gülüyor> Yani bu içten içe hissedilen bir şey kırgınlık yani bu kadar görünmez olmaya dair ama hı hı. bir yandan da burada günlerdir sürdürülen hayatı devam ettiriliyor. O revir zaten yani çok sayıda yaralı olduğu için vızır vızır çalışıyor o gönüllüleriyle gelen yeni hekimlerle bir yandan yemek pişiyor, park temizleniyor. Yani bu hı hı. burada bu hayatı sürdürmeye dair de bir inat var. Evet. Bir küskünlükten değil. Aslında ya o kırgının verdiği inattan söz ediyorum. O yüzden de hala insanlar burada ve o yüzden de kalabalıklaşıyoruz. Evet. Yani bir lokma görünelim artık diyor insanlar ya. Bir, bir lokma yani bu, bu caz dalga geçer gibi çünkü. Aslında da, tam da dediğin gibi hani. o... Operasyonun yani taktik kısmına baktığında tam da bunu unutturmaya çalışıyorlar aslında bu. Bir haftadan daha fazla süredir olup biten. Ya aslında görünür olumdu. Yani yurt dışından da e, çok fazla destek geldi. Bir yandan evet. me medya da e, önemli ölçüde e, yer veriyor. Tam da aslında belki unutturulmaya çalışan bu ama... Sen de ama sonrasında da yazınızı kesin. Lütfen, yani lütfen. O görünür olmaz mı geçti? İkinci bir strateji başladı. Görünen insanları küçülmeleri etmek, özellikle evet. marjinalleştirmek ve e, yani toplumun bir kesiminden ayrılmak ürümeye yönelik çok o, çok tehlikeli e, ayrıştırıcı e, diller kullanılıyor yani. Evet. E, evet. Çok ür ürkütücü geliyor bu kısmı. Evet, paçavraların temizlenmesi yani tam iktidarın bu sterilizasyon dili dediği esasında dediğin gibi bir yandan temizleniyor ama temizlenen kim? Neye göre belirleniyor? Onların hani illegal olduğu vesaire bütün bunlar muallak tek tamam. sö söylemek gereken az evvel işaret ettiğin gibi şu anda royal Tyson live streaminden de bakıyorum. Gerçekten oraya bir akış var. İnsanlar akıyor oraya ve insana daha da çoğaldıkça esasında enerjiler yükselecek diye düşünüyorum. Polis var mı bu arada meydanda? Biz öğlen bıraktığımızda Toma'lar doluydu. Bye. Yeni gelen arkadaşlar yani çevre e, yollarda e, gelişte bir problem olmadığını söylüyorlar. Hı hı. En son e, Harbiye tarafında e, parkın içine de girip e, gaz bombaları oldu. Orada bir hareketlilik, e, yoğun bir e, polis varlığı söz konusuydu. Ama hı hı. onlar da e, yani yarım saat önce falan e, geri çekildiler. Çünkü e, kalabalıklaşıyor. bir e, Bilmiyorum evet. yani, daha yorumlamamız gereken yeni bir strateji olabilir ama e, şu anda e, şey görmüyoruz yani e, ga, gaz yok hı hı. peki o zaman bekleyip göreceğiz buradayız hı hı. oradayız hep aynı birlikte. zamanda hep birlikte çok teşekkürler Pınar sağ ol. size iyi yayınlar sağ çok ol. Sağ ol. görüşürüz evet Pınar Önç meydandan canlı yayında bildirdi az evvel Royter'si almıştım Station.com'dan da ıı, demo ıı, bölümünden de İstanbul'un canlı yayını sürekli var. Onu söyleyelim. Aynı zamanda Çapulcu TV muhtemelen yayında. Yanı sıra livestream üzerinden gene Revolt İstanbul kanalına bağlanabilirsiniz. Orada birkaç kanaldan ıı, birden İstanbul'da ıı, olan tane şahit olmak da ıı, mümkün. Yani aslında her şey gözümüzün önünde ıı, oluyor. Bunları kaydetmek belleğimizi ama az evvel de söyledik... ...başka türlü adli makamları da kaydedip getirmekte. Evet. Çok çok önemli şu günlerde. Tam da gerçekten oradaki kalabalık terörize ediliyor... ...üstüne üstü kriminalize ediliyorken... ...bu akşam şimdi kalabalık toplanıyor... ...muhtemelen polis geri çekilecekti diye... Tam, bir ...asla bilmek mümkün değil böyle bir şey ama... Özellikle bu daha... bugünden sonra pek mümkün değil. Ee, evet. Ama aslında senin de söylediğin gibi... ...yani kriminalize edilmenin karşısında... E, ...kendi mecralarını yaratarak... ...hem tabii ki de gözaltına alın... E, e, Pardon müdahale sonucunda oluşan mağduriyeti belgelemek e, hukuki olarak çok önemli olmakla birlikte aslında inanılmaz bir toplumsal hafıza da yaratılıyor farklı mecralarda. Mesela biraz önce şeylerden de gelmiş antikapitalist Müslümanlar da bütün kayıtları biz de e, topluyoruz bir şekilde demiş. Video Occupy da bunu yapıyor. Yani aslında Ulus Bakar'ın söylediği meydana çıkın ve çekin onlar sonrasında bir hafızaya dönüşecek lafı şu anda somut olarak da meydanda görülebilir diyebiliriz. Gittikçe de çok fazla e, meydanın kalabaklaştığına dair haberler geliyor bu arada hı hı. Twitter e, üzerinden. Efe bizlerle beraber şu anda bu arada e, telefon hattımızda Efe evet. Baysal var. E, merhabalar herkese. Merhaba. İyi, hoş geldin. iyi, geldin. i̇yi akşamlar. Teşekkür Efe. ederiz. Meydan... Biraz zor duyuyorum sesinizi. Kusura bakmayın Gezi Parkı'nda e, buradaki sabahki moral bozukluk hava e, çarşının da gelişiyle birazcık e, neşeye dönüştü. O yüzden hı hı. biraz hareketli. Sesinizi zor duyuyorum. Tamam. Olsun. Olsun biz duymaya çalışırız burası kalabalıklarsa biz daha da yükseltmeye çalışırız esasında sesimizi. Evet bu, bu, burası çok güzel şu anda bir onu söyleyebilirim yani e, ben sabah 7.30'da buçukta buraya geldim Hı -hı. benim gelmemin nedeni e, Bilgi Üniversitesi'nde bir e, toplantım vardı gitmeden bir erkenden uğrayayım bir biraz moralimi düzelteyim <gülüyor> keyifle veya sabahtan göreyim diye geldim Hı -hı. ama işte biraz moral bozucu bir havayla karşılaştık burada e, yani. Aktarabilir misin gördüklerini bize? Ya şöyle ben e, metrodan gelirken taksime çıkacakken çıkamadım. Çünkü inanılmaz bir gaz yolluğu vardı. Hatta yanımda bir 6-7 yaşında bir e, çocuk annesiyle beraber çıkarken yani inanılmaz bir gaz yedi onlar. En önden çıkıyorlardı. Hı hı. E, gezi parkı çıkışından çıkmak zorunda kaldık. Ne oluyor ne bitiyor diye meydana baktığımızda işte AKM'nin etrafını polisin yavaş yavaş çevirdiğini ve bayrakları indirmek için Yukarı çıktığını gördük hı hı. Ee, İlk aldığımız haber e, şuydu Yani AKM'nin üstüne biz çıkılmasına izin vermeyeceğiz Buradaki bayrakları indireceğiz Bu arada tüm bayrakları indirdiler ama ee, işte, e, Türkiye bayrağı ile Atatürk bayrağını indirmediler. Diğer bütün hepsini indirdiler. Hı hı. Ee, Atatürk büstünün etrafındaki bayrakları indirdiler. Ee, ve yani dediler ki biz buradayız, biz buradan bir yere gitmiyoruz dediler. Şöyle bir şey var benim yani çok gördüğüm, bugün de e, siz daha iyi takip etmişsinizdir ana akım medyayı. Ee, çok güzel bir PR yaptı polis bugün. Yani sürekli,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 ben bir yandan da gün içinde işte Vali Mutlu'yu Twitter'dan da takip ettim. Yani biz sadece oradaki işte e, provokatif gruplara müdahale ediyoruz vesaire. Burada bizim gördüğümüz yani külliyen yalan en basitinden e, meydana çıkan iki üç kişilik gruplara bile.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 Evet, Umar evet. Umarız moraller şu anda olduğu gibi kalır dayanışma ee, içerisinde. Umarız yani e, işte bugünkü şeyler çok e, hakikaten moral bozucu ve yani e, tabiplerin odasından da şeyinde bakmışsınızdır belki görmüşsünüzdür yaralılar, evet. travma geçirenler vesaire Hı -hı. çok ciddi yaralılar vardı. Hı -hı. E, yani şu anda iyi ama burası çünkü bir de polis müdahalesi de yok birazcık geride çekilmiş durumdalar ama yani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 yani şu anda buradaki durumlar böyle. Efe çok teşekkür ederim. Çok Sefe, sağ ol. Ben sağ. teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi ederiz. günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Efe Baysal'a bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sabahtan itibaren durumu anlattı. Şu an anladığımız kadarıyla Şahin Nedim Caddesi'nden bu arada çarşı grubunun bir kısmı hala gel geliyormuş yukarıya doğru. Hı hı. O, orasının e, günlerdir olduğu gibi biraz daha şenliklerle geldiğini söyleyebiliriz. Bu arada e, Twitter'dan bir açıklaması olmuş Valiye Mutlu'nun. Atatürk Kültür Merkezi'nde beklediklerini söylüyorlar. Sadece gece flema ve pankartların yeniden asılmaması için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Umdu. Polisin e, Gezi Parkı'nı Ablukaya alacağını yayıyorlar. Buna inanmayın gibi bir tweet atmış kendisi. Evet, Tabi ki her türlü provokasyon uyanık olmak lazım ama ben ne kastettiği bugün gayet iyi anlaşıldı. Esasında valimuklu. Evet. Onu da bir kere daha not düşelim burada. Evet yani sabah yediden itibaren aslında programı da biraz bu mimalde açmıştık. Yani bir kriz yönetimi böyle mi idare edilir sorusu sürekli kafamıza dönüyor. Valimuklu zaten bundan hatırlamıyorsam iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam meydana meydana boşaltılacağını ve bunu sadece araç girişi için yapılacağını ama gezi parkına dokunulmayacağını söylemişti fakat bu ha. fikrin yönteminin böyle olup olmaması çok problemli zaten burada. Yani polisin sabah 7'de bir baskın gibi oraya girmesi ve sonrasında neredeyse taciz ateşi diyebileceğimiz parkın etrafından işte Mete Caddesi'nden vesaire talimhane civarından sürekli gaz bombalarının parka girmesi durumu epey düşündürüyor. Parkın ahvali konusunda hükümet kanıtının ne düşündüğünü ama biz yine galiba en azından şimdilik biraz umutlu mutlu bitiriyoruz bu yayını. Evet AKM'nin önünde polisler bekliyor ama kalabalık Başuya giderek taksim gezi söylediğin gibi söylendiği gibi çarşı eki bir yaklaşıyormuş Kadıköy'den gelenler var vapur seferleri de iptal değil ki ya da söylemek lazım bu akşamki buluşma epek önemli Efenin bıraktığı ruh haliyle kapatalım bizde bu yayını şimdi açık dergi